''Yoksa biz gizli bir sahtekar mıyız?'' ''Gerçekten başı dik, alnı ak mıyız?'' ''Adalet dağıtan ehli hak mıyız?'' ''Gerçekten tertemiz, pir pak mıyız?'' ''Kendimizle yüzleşmeye var mıyız?'' ''Yoksa biz gizli bir sahtekar mıyız?'' ''Gerçekten haramda yok mu gözümüz?'' Senet midir verdiğimiz sözümüz hangi zulme kızardı ki yüzümüz samimiyet tartısına var mıyız yoksa biz saygın bir sahtekar mıyız İnsanlık şuuru kanayan yara ilahlık tahtına oturmuş para yürek taş kesilmiş gönül kapkara bu zindandan kurtulmaya Var mıyız yoksa biz müzmin bir sahtekar mıyız? Tezgahlarda namus şeref satana, Vatan millet nutukları atana, Kin kusarak o dindara çatana, Allah için dur demeye var mıyız? Yoksa biz büyük bir sahtekar mıyız? Ben çağdaşım diye söze başlayan, Kur'an ahlakını her gün taşlayan, Doğruları dokuz köyden dışlayan, Cehaleti susturmaya var mıyız? Yoksa biz pişkin bir sahtekar mıyız? İkide bir özgürlüğe el koyan, Nefretle beslenen, öfkeyle doyan, Milletinin Tercihini yok sayan, Vesayeti reddetmeye var mıyız, Yoksa biz entel bir sahtekar mıyız? Geldik gidiyoruz, ömür çok kısa, Ölüm herkes için değişmez yasa, Bizi uyandırır belki bu tasa, Gerçekleri düşünmeye var mıyız, Yoksa biz hala bir sahtekar mıyız?